الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولان هدان الله وما توفقه وعا بالله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلو على ربنا محمد اللهم صل على سيننا صلو على طبيب قلوبنا محمد Allahum salli, salli ala sayyidina Muhammed wa ala alihi ve sahbihi Salli ala şefii'i dunubina Muhammed Allahum salli ala sayyidina Muhammed A'ud billahi es-semii'il alim min eş-şeytani'r-racim Rabbi a'udü bike min emnezati eş-şeyatin ve a'udü bike Rabbi en yahturun Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhallazina amanu la'askhur kavmen min kavmin 'asha yekunu hayran minhum فَلَا نَسَاءٌ مِنْ نَسَاءٍ عَشَاءَ يَكُنْ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِإِسْمِ الْفُشُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ صدق الله العظيم اللهم وفقنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين Estağfirullah el Hayy el Kayyum. Hassantukun bil Hayy el Kayyum ellezî lâ yamût ebedâ ve dafaat ankum şûe illâ havle ve lâ Dersimiz 54 farzdan 31. farz ile alakalıdır. Allah'ımızın Celle ve bütün ayetleri bizimle alakalıdır. Çünkü Muhataplar biziz, mükellefler biziz. İnsanlar ve cinler Allah'ımızın emirleriyle ve yasaklarıyla muhataptırlar. Bir insan akıl ve baliğ olduktan sonra artık ben duymadım, bilmedim, görmedim, işitmedim diyemez. Şu anda ulaşma vasıtaları İlme ulaşma vasıtaları çoktur. Bundan dolayı insanlar her istedikleri bilgiye hemen kısa yoldan ulaşabilmektedirler. velakin helallarla, haramlarla, farzlarla, vaciplerle ilgili meselelere gelince işi gevşekten almaktadırlar. Onun için ahirette mesuliyetler vardır. Bir yandan okumak lazımdır ilmi artırmak lazımdır hiçbir şeyin artırılması için dua edilmemiştir ve hiçbir şeyin artmasını istemek Resulullah sallallahu teala aleyhi ve selleme emredilmemiştir ancak ve kur rabbi zidini ilma habibim dua ederken de ki ey Rabbim benim ilmimi ziyade eyle ilmimi artır bakın hiç malımı ziyade güzelliğimiz güzelliğimi ziyade et. efendim mertebemi mevkimi makamımı ziyade et. böyle bir şey istenmemiştir ve istenmesi emredilmemiştir ancak ilmimiz ziyade et. ilim bakımından artış istenmiştir ve istetilmiştir onun için ilimden doymayalım inşallah Dinlemekten doymayalım, okumaktan usanmayalım. Ayet-i kerimeler ve hadis-i şeriflerden çok istifade etmek lazım. Bunlar ölür ölmez bitti. Ölen insan artık ne tefsir okuyabilir, ne hadis, ne fıkıh, ne akaid, ne tasavvuf. Bu kadar ilimler dünyada kalır. Ahirete gittikten sonra bunların manası kalmaz. Çünkü mesuliyet burada, mükellefiyet burada. Bir şey yapacaksan burada. Ahiret karşılık yeridir, amel yeri değildir. Bunun için ne kadar uyanık olmak lazım, ne kadar çok istifade etmek lazım. Şu kadar ayet, hadis, tefsirler, fıkıhlar dolu. Bu ilimler varken bu kadar bilgiler öğrenilecek, amel edilecek, tebliğ edilecek, insanlara talim edilecek. Sen kalk, film seyret ya. Dizi seyret. Bir de içeriği haram olan mevzularında Allah Teala'nın Rusya'nın sevmediği konular bulunan şeyler seyret, maç seyretmekle vaktini geçir. Yazık ya, sen onları seyredene kadar ne kadar ayet okurdun, tefsir okurdun, hadis okurdun. Bak, öldüğümüz gibi daha bir sohbetede gelemeyeceğiz, bir ayet hadis dinleymeyeceğiz. Rabbimizin bu kadar emir yasakları var. Bir de bunları yapmak var bir de. Daha öğrenmeden nereden yapacağım? Aman kardeşim. Allah rızası için inşallah derslere devam edelim. İnsanları ikaz edelim. Uyaralım, haberdar edelim. Rabbimiz bize nida ediyor. Evet. Şimdi 31. farza geldik. Neymiş bu? Kimseyle alay etmemek. Mü'min kardeşiyle alay etmekten ve onu tenkit edip sövmekten sakınmak görüyor musun? Ne farzlar var? Bunlar bizi alakadar ediyor Estaizu billah. Bismillah Ya eyyuha Ey Size sesleniyorum demektir Eyyuha Uyanın size tembih ediyorum demektir Ellezine amenu. Ey benim inanmış kullarım Ben sizin imanınıza şahitlik ediyorum demektir Şimdi biz Müslüman olmasak, bundan muhatap değiliz. Ama mümin Müslüman olduğumuz için, ne mutlu bize ki Allah'ımız bize sesleniyor. Yani bize sesleniyor ne demek? Emir veriyor bize. Emir vermesi de nedir? Büyük iyiliktir bize. Çünkü emir de vermese bize, demek adam yerine koymuyor bizi. Mükellef tutmuyor bizi demek. Bu da bizim için aşağılık olur. Aşağılayıcı bir vasıf olur. Mesela kafirler şimdi bu ayetle muhatap mı? İman etmemiş ki iman etmedikten sonra şunu yap bunu yapma der mi ona? Hayvanlar muhatap mı? Değil. Müslümanlar muhatap. Biz ne şerefli, kıymetli bir Müslümanlardanız, zümredeniz ki Allah'ımızın emirleri ve yasakları bize teveccüh ediyor, yöneliyor. E iman etmiş kullar, siz beni dinleyin, ben sizi seviyorum, iyiliğinizi istiyorum, Dünya-ahiret düzeninizi kuruyorum. Hükümler meşru ediyorum. Sınırlar tayin ediyorum. Helallar, haramlar belirliyorum. Dünyada da cennet hayatı yaşayasınız. Ahiretiniz de cennet olsun. Ama beni dinlemezseniz dünyada da kavga, gürültü, harp birbirinizi kırmak, geçirmek, sövmek, saymak, dövmek ahirette de cehennem. İki tarafınız husrana gider. Heyman etmiş kullar. Dalga geçmesin. Kavmun, bir kavm Yani bu 31. farzın ayeti budur. Bu ayetten çıkıyor bu farz. Dalga geçmesin. Kavmın bir millet kim ile? Min kavmin başka bir millet ile. Bir toplum, diğer bir topluluğu veya bir şahıs, diğer bir şahsı, efendim, bir erkek, diğer bir erkeği, bir erkek cemaati Diğer bir erkek cemaatini alaya almasın. Niye erkek söyledim? Çünkü ileride kadınlara özel konu geliyor onun için. Yoksa kavmun dediği zaman kavm topluluktur. Topluluk erkek kadın birlikte de anılır. Ama burada e, erkekler tahsis edilmiş. Aşağısında da kadınlar özel geleceğinden anlıyoruz onu. Niçin dalga geçmesin? Alay etmesin, hakaret etmesin asâ en yekûnû belki de ola ki o alay edilen, dalga geçilen zayıf görülen, hakir tutulan taraf hayran minhum bu alay eden dalga geçenlerden daha hayırlı olabilir ki ekseriyette de böyledir şimdi efendim ne yapıyor? Ebu Cehil Bilal Habeşi'yi beğenmiyor. Mesela yani o zaten bu ayetle muhataplığından demiyorum da beğenmediği adam ondan kat kat hayırlı. Ebu Leheb efendim Suheyb Rumi'yi beğenmiyor. Ammar'ı beğenmiyor. Yasir'i Sümeyye'yi beğenmiyor çünkü bunlar Acem, yani Arap değil, ırk olarak soylu değil, asil değil, zengin değil, güçlü değil, köle, fakir, garip. Halbuki yarın ahirette kimlere beğenmediğim Bilala Beşiler, Sohipler, Habbablar, Ammarlar, cennete Ebu Cehiller, Ebu Lehepler, Cehennem'e ne oldu şimdi? Bu dünyada da makam mevkisi, parası, malı mülkü, şu anda yerinde olan niceleri, gariban Müslümanları beğenmiyor. Sakallı görse onların hakaret ediyor, çarşaflıyla dalga geçiyor, bu sıcakta bu giyilir mi? Efendim, yanıyorsun, kavruluyorsun, sana acıyorum diyor falan. Hakaret ediyor. Örtülülerle alay ediliyor. Bir bu çeşit var yani tam. Çeşit çeşit. Bir de ne var? Adam kulağı ağır duyuyor, öbürü ondan dalga geçiyor. Gözü görmüyor, belki bundan dalga geçiyor. Eli tutmuyor, felç olmuş, kötürüm. O onu beğenmiyor. Böyle şeylerde çok oluyor. Böyle yapmayın Allah buyuruyor. Niye? Senin kör topal diye, sağır diye, kör diye beğenmediğin adam senden hayırlı olabilir Allah'ın dinde. Bu sefer sen onunla dalga geçtiğinde alay ettiğinde rezil olmayacak mısın huzur mahşerde? Ruzi mahşerde, ruz gün demek. Yani mahşer gününde rezil olmayacak mısın ahlaklı? A benim beğenmediğim adama bak, adam buraya binmiş, sıratı şimşek gibi geçiyor, ben de buralarda sürüyorum. Aydım da, paşaydım da. Ne kaldı şimdi? mahşerde sürünüyor yüzüstü. Sırattan gümbürde aşağı cehenneme yuvarlanacak. Şimdi kim kime gülecek? Rezil olmadın mı şimdi? Ama ekseriyetle bizim burada ya Müslümanlar olarak alacağımız mana var. Bir de toplumda yaşadığımız, dünyada yaşadığımız olaylar itibarıyla ayet-i kerimeye e, izah getirme tarzımız var. Bunlar birbirinden farklı şeyler. Yani Müslüman cemaat içerisinde mesela ayet-i kerimenin iniş sebebi, e, Beğazi tefsirinde zikrediyor İbni Abbas radıyallahu aleyhi ve sellem naklediyor Sehabit İbni Kaysi ibn e, Şemmas bu zat ağır duyuyor kulağı ağır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelince kulağı da ağır duyduğu için sahabeden bu zat e, sohbete geliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetine geldi vakit bakıyor ki millet onu geçmiş yani önceden cemaat gelmiş efendim ona yer yapıyorlar kulağı ağrı diyor ya uzaktan duymaz diye geliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına oturuyor söylenilenleri duysun diye bir gün geldi namaza sabah namazının bir rekatını kaçırmış sahabeden bu an yani ikinci rekata kavuştu Ondan sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı kıldırdığı vakitte cemaate yüzünü dönüyor. E, sabah namazından sonra ayetler okuyor, hadis-i şerifler okuyor, rüya tabirleri yapıyor. Böylece herkes yerini aldı sahabeden, e, bir de birbirine sıkıştılar. Yani yakın Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme herkes yakın oturmak istiyor. Onun için boşlukta kalmadı ön taraflarda. E kimse kimseye bir yer yapamayacak duruma geldi. Pay yok yani sıkışıklıktan. Bu sefer gelen adam e, yer bulamayınca oturacak, ayakta kalıyor. O da ayaktan dinliyor, takip ediyor. Sabit Hazretleri bu zat e, namazı bitirdi. Yani o tabii milletten sonra bitirdi çünkü bir rekat kalktı kılınca. Herkes demek sıkışmış, siz de öyle yapıyorsunuz hemen namaz biter bitmez dönüyorsunuz bu tarafı sıkıştırıyorsunuz dedim size ya millete vabin kılıyor milletin yüzüne dönmeyin namaz için ama işte sohbette yakın oturayım falan diye ee, önceden yer kapmak için e, o namazı bitirince yer bulamadı ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, yanına doğru yürümeye başladı fakat insanların boynlarından atlayıp geçiyor yani yer açmak için böyle üzerlerinden geçiyor. Bir de tefes tefessahı yer açın, yer açın. Genişlik yapın bana diyor. Efendim e, İnsanlar da onun tabi kulağının ağır duyduğundan dolayı biliyorlar durumunu. Ona yer veriyorlar. E, gitti gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yakınına geldi. E, arada bir adam kaldı. Artık kimse o da sahabeden. Dedi ona tefessah. Sen de bana yer ver dedi. Ben sıfır yaklaşacağım yani ben duymam için adam da dedi ona ki o da sahabeden radıyallahu anh yer bulduğuna şükret dedi işte geldin buraya kadar otur dedi ona böyle sahabede de oluyor böyle durumlar anlıyor musun hep siz yapmıyorsunuz böyle hareketler birbirinize yani. evet dedi tamam dedi otur o da sinirlendi arkaya oturdu arka tarafına adamın mecbur arkasında oturdu fakat sinirlendi bu gazap şimdi karanlık açılınca çünkü sabah namazına ne vakit kılıyorlar ekseri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yani e, ilk vaktinde ekseri kılarlardı ilk vaktinde kılar Hanefi mezhebi biraz daha son vaktine yakın kılar esfiru bil fecri ve azzamu e, sabahı biraz aydınlatın. Yani aydınlık zamana tehhir edin çünkü sevabı daha fazla olur. Hadis-i şerifte böyle var. Hanefi mezhebinin delili bu hadistir. Ama bazı tatbikatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erken kıldığı. Tabi mezhepler öyle yaptığından bir mezhep delil alıyor. Böyle kıldırırsa başka mezhep delil alıyor. Dört mezhebin e, ihtilafı buradan çıkıyor. E, i̇nsanlara da kolaylık oluyor. E, bazen yani geceden uyumamışsa falan uykusu kaçmış ilk vakit ne, kılıyor? Yatıyor. Bazen efendim uyanamıyorsa son vaktine kadar güneş doğana kadar yetiştirebilir. Karanlık olduğu için tabii öyle ışıklar, lambalar, kandiller, mumlar da öyle bolluk yok. E, pek insanlar bir yani birbirini ne yaptığı fark edilmiyor. Loş. Karanlık biraz açılınca şimdi mesela e, Mekke'de Medine'de farkındasınız. Karanlık takılıyoruz. Ondan sonra hemen bir yarım saat geçmeden değil mi açılıyor böyle. Birden açılıyor. Karanlık açılınca sabit hazretleri bu zat adamı şöyle bir şey yaptı efendim dürtükledi dedi kimsin sen dedi adam da dedi ki filan yani felanım dedi ahmedim Mehmet'im neyse dedi bu da mübarek kızmış ya ona o adamın da tanıyor, adamın da cahiliyet döneminde bir e, annesiyle ayıplanıyormuş felanın oğlu diye. Anasının artık bir yanlış işi mi var, kötülüğü mü var bilmiyorum. Yalnız cahiliyet döneminde İslam öncesi o kişi annesinin yüzünden ayıplanıyormuş felanın oğlu diye. Adama diyor ki, sen kimsin? Felanım. Sabit Hazretleri de dedi ona ki sen felanın oğlusun. Yani cahiliyet dönemindeki kullanılan tabirle kadının adını söyleyerek böyle deyince adam başını eğdi utandı. Utanınca hemen Allahu Teala ayeti kerimeyi indirdi. Ya eyullezina amenu ey inanmış kullar lazgar bir cemaat bir toplum bir fert bir nefer diğerinden diğerini hakir görmesin. Ayıplamasın. Anasıyla, babasıyla, akrabasıyla, komşusuyla, şusuyla, buzuyla ayıplamasın. Ondan dalga geçmesin. Kimse kimseyi küçümsemesin. Ola ki beğenilmeyen adam, dalga geçilen kişi dalga geçenden daha hayırlı olabilir. Ki olmuştur da ya velan nisaum min nisaain kadınlar da kadınlarla dalga geçmesin burada şimdi iki tarafa ayrı zikretti kurban olduğum çoğunda böyle yapmaz birçok ayetlerde ya ülzesi namenü erkek kadın dahil ey inananlar şunu yapın şunu yapmayın buyurur burada kadınlar da kadınlarla dalga geçmesin niçin o kavmın kelimesi Arapçada erkek kadın toplu halde kullanılır kavim burada bunu e, geriyle iktifa buyurmayıp da tekrar kadınlar da kadınlarla dalga geçmesin diye nehi buyurması mübalaha tehdidi artırmak işin önemine dikkat çekmek çünkü ekseri diyor dalga geçmek alay etmek, hakir görmek, küçümsemek kimde olur? kadınlarda ol Bakın, e, biatta da mesela e, kadınlar biatında, şirk koşmasınlar e, yani sözleşme yapılırken ikinci şartta ne söylüyor? La ne nebillâşe ve la ne Allah'a ortak koşmasınlar hırsızlık yapmasınlar Halbuki şimdi insan diyor ki e, hırsızlık güç kuvvet ister tırmanacan, mırmanacaksın, ineceksin, çıkacan oradan buradan ekseri erkek yapar diye. Kadın atında erkek biatında bu hırsızlık işi yok. Yani sonlarda diyelim kadınlarda Allah ortak koşmasınlar hırsızlık yapmasınlar. Çalmasınlar. Neden? İmam-ı Rabbani Hazretleri anlamış bu işi. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki çünkü kadınlar ekseri kocalarının cebinden çalar. E, kocansının cebi ona helal değil mi? Helal değil tabii öyle şey olur mu? Ortak mıyız ya? Ya, yatakta ortağız kazançta orada mı canı çıkmış adamın kazanmış öyle istediğin kadar para götürülür mü sana maaş veriyor maaşet veriyor aylığını belirlemiş günlüğünü belirlemiş neyse ancak adam derse ki hanım benim cebimdeki her şey sana helaldir ne bulursan götür öyle de diyen adam ben pek görmedim o da zaten züğürttür benim gibi ne bulursan götür diyor nasıl olsa cüzdan boş e şimdi adamın parası malı mükü varsa öyle karı yet yetki verim ya bir günde biter. Onun için bak diyor ki ortak koşmasınlar, hırsızlık yapmasınlar. Ne demek? Çünkü ekseri kocasının cebinden alır. Adam da anlamaz böyle elli yüz gittiği zaman. Kadın da onu, ne var bu benim kocam. Habersiz aldığı vakit kocası genel izin ve yetki vermemişse, yani genel ne zaman istersen al ne bulsun bana sorma, böyle evet, evet. diyen bir koca varsa, bilmiyorum onu o kadın rahat ama adam böyle bir şey demediyse herkesin malı kendine bu şimdi ne yapmış oluyor? aynı yabancının cebinden para almış gibidir izinsiz aldı vakit ne oldu bu şimdi? hırsızlık şimdi peki şirkten sonra hırsızlık niye geldi? kadınlar biatında çünkü diyor orada yaptığı hırsızlık bir günah ama sen ona desen ki niye böyle yapıyorsun ya kocana haber ver ya ne haber vereceğim benim kocam ya alırım. Ne var? Yani onu söylemeye ne gerek var? İkide bir adama bunu aktarma. Alırsın 50 yüz. O fark etmez. Mühim değil. Bunu dediği vakit diyor. Haramı helal gördüğü için kafir oluyor kadın. Onun için şirk koşmasınlar diyor. Hırsızlık yapmasınlar diyor. Yoksa kadınlarda hırsızlık normal olarak da çok gelişmiş bir vasıf değil. Ama kocasından çok alıyor çalıyor. Burada da şimdi dalga geçmek, alay etmek kadınlarda fazla olur. Şimdi tefsir diyor bir şey ama ben bir şey diyeceğim. Şimdi feministler, meministler ayağa kalkacak. Onun için korkuyorum yani memleketten. Şimdi biraz da ortalıkta sosyal konuşmalarda yaptığımız için eskiden biz bizeydik biliyor musun? Atıyorduk, tutuyorduk. Eskiden biz bizeydik. Şimdi radyo var, internet var, bütün dünya dinliyor burayı. Onun için her doğruyu diyemiyorum işte, anlarsınız, siz anlayacaksınız onu, kadınların tıynetinde, tabiatinde, sühriyet ve istihza, dalga geçmek, alay etmek, böyle kaş göz işaretleri, bunlar çoktur, erkekler o kadar mimikleri gelişmemiş, yani kadınlar daha hareket çekmekte böyle, hiç anlamazsın, ummadığın yerde böyle, oradan arkasından oradan, oradan bir hareket çeker, oradan. öbür kadına mesaj ver, erkekler beceremez o kadar o işçene <gülüyor> erkekler de kabak gibi bir iş yapsa ortada kalır zaten hemen görülür yani kadınlar böyle e, hırsızlama e, gizli hareketler yaparlar hiç anlamazsın öyle bir mecliste o öbürüne bir mesaj verir bu kadının durumuna dikkat et ben. hiç anlamaz öbürü sakın kadınlar kadınlarla dalga geçmesin ola ki o dalga geçilenler Hayran منه bu dalga geçenlerden daha hayırlı olur. Daha hayırlıdır Allah indinde. Şimdi bir insan kadın veya erkek Allah indinde efendim daha hayırlıysa, daha şerefli ise, cennet ehliyse, sıratı geçmesi kesinleşmişse, efendim cehennemden beraat almışsa, günahı daha az ise onunla dalga geçen Yarın ahirette ne kadar rezil olacak? Şu beğenmediğim, hakir gördü, bazı böyle olur. Saf kadınlar, saf erkekler, kulağı az duyar, işte ben ne dedin der bir daha sorar, hemen onlara da geçerler. Duymuyor, sağır, bilmem ne, ondan sonra ben bu laf anlamaz. Adam bir daha sorar, yani anlamak için. Hemen ona bir kul takarlar kafasız bilmem ne. Böyle kötü konuşmak çok. Durumu güçlü olanlar ortamda işte efendim hemen öbürünü yererler. Çalışanları, hizmet edenleri, kapıcıları efendim dişine göre işte kestirdiğini hemen kıybetini, dedikodusunu, iftirasını yaparlar. Sakın yarın Allah Teala indinde rezil olmayacak mısın? Dalga geçtiğin, kapıcı dediğin, fakir dediğin, hakir dediğin bir de baktın cennete senden evvel giriyor. Senin gideceğin de belli değil. O zaman baktığında ne kadar utanacaksın? Üstünlük Allah katındadır. Üstünlük takva iledir. Eğer o Allah'tan korkmakta, haramlardan sakınmakta senden ileriyse senin şanın, şerefin, soyun, asaletin, ırkın, paran, malın, mülkün, rengin, itibarın kaç para eder? Fazilet takva ileyse ne mal iledir ne sal iledir beyim ululuk kemal iledir Efendi Hazretleri okurdu bunu yani ululuk itibar kemalat kemal olgunluk yani Allah katındaki mükemmellik Allah katındaki mükemmellik yoksa yani burnu uzunmuş da kulağı kepçe gibiymiş de efendim sakalı seyrekmiş de köseymiş de kafası kelmiş de her şeyden bizim millet birbirine kul takar. Ya Adama kel diyor. Adam istemiyor kel denmeyi. Memnun değil. Bunu buna diyemezsin. Haram. Haram ya. Enes radıyallahu teala rivat ediyor. Bu ayet-i kerime Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları hakkında nazil olmuştur. Ümmü Seleme annemiz radıyallahu teala ana Kısa boyluydu. Diğer hanımlar, kadınlar dediler ki ya bu Hümmit boyu çok kısa. Kumaları için. Tabi bu kumalık meselesinde zaten atış serbest. Ya ne dersen de birbirine tak. Kul takabildiğin kadar. Dediler ki bunun boyu kısa. Hemen bu ayet geldi. Şimdi ayetlerin de cümlelerinin de ayrı sebebin üzülleri var. Mesela bir ayet-i kelimede bazı kere üç tane sebebin üzül var. Yani Ruhul Furkan tefsirinde görün bakarsınız. Kaç tane iniş sebebi var? E bunlar şimdi hepsinden sebep mi? Tabi hepsinden sebebim. Yani bir bazı ayet dört satır, beş satır, kaç satır ayetler var. Ayette bakıyorsun bir satır bir konuda inmiş, öbür satır başka konuda inmiş. Burası da bu hususta inmiş. İkrime radıyallahu anh ve İbni Abbas'tan radıyallahu anh bu ad-i kerime Hüye ibn Ahtab kızı Safiye validemiz hakkında inmiş. Hayber'den ganimet olarak alınmış idi. Yani Hayber Kalesi, Yahudi Kalesi'ydi. Yahudilerin, oradaki kalenin, işte komutanlarından, işte kralının kızı, ee, o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin harp bitmesinde çadırına alındı. Yani ganimet taksim ediyor, herkesin payı düşüyor. Esirler var. E şimdi acaba e, cariye mi ya yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu cariye olarak mı kabul edecek, nikahını alıp hanım mı edecek diye e, millet de meraklandı falan. Nereden anlayacaklar? Şimdi çadırdan çıkarken eğer başı açık çıkarsa demek cariyedir. Ama kapalı çıkarsa demek hurredir, azat edilmiş, nikah edilmiş. Kapalı çıkınca anladılar ki efendim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eşi olmuş. Sefer, diğer hanımları bu işte çok rahatsız oluyorlar. Yani onlar da ne istiyorlar ki cariye olsun hani hiç olmasın da en kötüsü cariye olsun yani hanım olursa ne oluyor nöbet taksimatına giriyor. Anladın? diye 9 tane hanımı var. 9 gecede bir sıra geliyor. 8'e inse bir gece evvel gelecek. Onların da hesabı başka. Efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu taksimata riayet etmiştir Ya <gülüyor> Rabbi bu adaqsimi fima emlik Gücümün yettiği kadar taksimatım, adalet yapıyorum. Gücümün yetmediği, kalbimden geçen hisler ve duygular hususunda beni cezalandırma. Yani birini fazla seve, birini az sevse onda mesuliyet yok. O kalp işidir, kalp elde değil. Ama gece nöbetçilerinde bu meselelerde adalet ederdi. Şimdi Safiye Validemiz radıyallahu teala annemiz annemiz ee, babası Yahudi olsa da işte İslam bu. İslam bu. Babası Yahudi ol, olsa kendisi ne olmuş? Bütün ümmetin anası olmuş. Anladın mı şimdi? <gülüyor> Peygamberimin eşleri Matum ümmetinin anneleridir. Yani İslam'da neye bakar? İmana bakar. Müslüman olmaya bakar. Takvaya bakar. İslam'da nesebe, hasebe, soya sopa bakmaz ona bakarsan idrarın aslında temiz su. İçiyorsun. Buradan içerken temiz, çıkarken pis. Anladın? Mı? Bu bu işler iftihara gelmez. Birbirine karşı hava atmaya gelmez. Ben şunun ne olayım, bunun ne olayım, şu kabiledenim, bu ırktanım. Böyle bir şey yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diğer hanımları tabii ondan ee, rahatsız oldular birisini dağılınca birkaç tane de böyle e, boşattıkları bile oldu yani. Ne Ayşe annemizle Hafsa annemiz onlar beraber Hz. Ömer'in kızıyla Hazreti Ömer'in kızı onlar birlikte anlaşırlardı. Başkalarına oyun ederlerdi. <gülüyor> Allah Allah. Bir tane kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisini hipe etmek istedi. Yani benimle nikahlanmak istersen al ben diye. Mevla Ala da ona izin vermiş ayette. Ve murati müminetenin vehet nefs al <gülüyor> Habibim inanan bir kadın gelir kendini sana bağışlar. Eğer peygamber onunla evlenmek istiyorsa onu alsın. Ama bu herkese değil diyor. Sadece sana özeldir bu Kur'an'da. Ayet var bunlarda da Hazab Suresi. Sizi hiç haberiniz yok. Tabii. Ancak akıyım sana namaz kılın, ahatü zekat zekat verin. E bu meseleler de var. Evlenmekler var, boşanmaklar var. var? Kur'an-ı Kerim. Her şeyin kitabıdır. Bütün ilimler Kur'an'da Ondan sonra kadına geldi. Böyle yapacağını anladılar. Kadına dediler ki, sen dediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüğün zaman ya ona önce istişare veriyorlar. Kadın, "Cazdan veriyorum." dediler, "Sen de ki senden Allah'a sığınırım." dersen Resulullah bu sözden çok hoşlanır." dediler. "Olacak iş mi ya?" Kadın cazdan evisin geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içeri girdi. Gördü onu. Kadın dedi ki, Euzubillahimik senden Allah'a sığınırım dedi. Bilmiyor tabi Arap yani İslami tabirler yeni gelişmiş. Rasulullah s.a. buyurdu ya çok büyük yere sığındım ben sana da kuramam de. Allah Allah! Böyle işler ettiler yani. ederler Onlar da kendi cephelerini takviye etmek dindeler evet, Merkezin bir şeyi var. Şimdi Safiye validemiz tabii nikah oldu. Artık onun gideri yok, kalıcı, ortak. Bu sefer aralarında konuş, konuştular, demesiler mi ki Yahudiyyetün Yahudi Yahudiyyey iki Yahudinin kızı yani anası babasın, iki Yahudinin kızı kendi de Yahudi dediler. Yani İslam'da bu yok işte. Mesela adam Hristiyan, Müslüman olmuş bilmem ne adama kafam bozuldu zaten bu Ermeni ya. Eskiden Ermeniydi ya şimdi bu Ermeni yahu kardeşim şimdi niye böyle diyorsun işte benim bana yalan söyledi şunu yaptı bunu yaptı şunu çal ver, gasp ettim, al, tamam yanlış yapmış olabilir haram günah yapmış olabilir bunu Türk oğlu Türk de yapıyor hem de alasını yapıyor yani bunu Hacı Hoca da yapıyor İlla babasının Yahudi olmasına lüzum yok yani yanlış işler herkesin vardır yanlış işleri şimdi adamın yaptığı yanlış işi kötüleyebilirsin diyebilirsin ki Alışveriş ettik, sözünü bozdu, hakkımı yedi, bunu diyebilirsin. Ama eskiden Ermeniydi diye, şimdi adam Müslüman olmuş. Yaptığı günahtan sebep, vay Ermeni denmez ki, o adam Ermeniliğe dönmez ki bununla. Günah adamı dinden çıkartmaz ki, anladın şimdi? O zaman öbür Müslüman da yapıyor, buna ne diyeceğiz yani? Adamın kötü fiilini tenkit edersin. Yanlışını söylemek başka, adamın aslını, neslini karıştırıp da vay Yahudi, Dölü, Ermeni bilmem nesi falan Bunlar yok İslam'da Ama bizim cahiliyet dönemi yeniden geri geldi Millet böyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başladı ağlama Safiye validemiz duydu bunu ağlıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi yeni Müslüman olmuş İslam'ı yaşıyor ne güzel Kıymetli annemiz İşte kadınların kumalığının Sıkıntısı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi Baktı ağlıyor Dedi niye alıyorsun? Dedi bana böyle dediler. Yani kumalar. Buyurdu ki hella ki sen de dedi diyemedin mi onlara? Şimdi Yahudi Yahudin deyince Yahudilerin de ırkı ırk olarak kime dayanıyor? Peygamberlere dayanıyor. Efendim? Aman ya Ona ne akıl öğretiyor? <gülüyor> İnne bi Harun ve ammı Musa ve zevci Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Sen de deseydin ki babam Harun Harun aleyhisselamdan geliyor, amcam Musa aleyhisselam, kocam da Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Sen de öyle deseydin de. Anladın mı? Gidip öbürlerine de siz niye böyle yaptınız diye orayı da karıştırmıyor, siyasete bak. Ama buraya da ne öğretiyor? Hüccetini telkin ediyor. Sen de lafını söylemesini bil. Yani altta kalma. Adi Kerime böylece ne oldu? Nazil oldum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ne buyuruyor? El mü'min la yekunu bediyen. Müslüman mü'min imanlık için kötü huylu olmaz Kötü ahlaklı olmaz ya çok zalimlik var ya bu da kılıyor, oruçluyor, hacca gidiyor, ömreye gidiyor Ahlakı bozuk insanların var ya çok Hiç İslam'a, Müslüman'a yakışacak ahlak değil Kötü örnek oluyor Vela fahişen Dilinden fuhşiyat çıkmaz yani müstehcen konuşmaz, kötü sözler konuşmaz. Sövüyor, sayıyor, ağzı bozuk, dümdüz gidiyor ya. Ayıptır ya, sakallılarda da var ya. Hele namaz kılan insan ya. İna salat ha, anıl Namaz fuştan, fuş sadece zina lezbiyenlik lesbiyenlik, homoseksüellik değil ki. Bunun ya fuş, kötü konuşmak da fuş. Müstehcen konuşuyorsun, bu nedir? Efendim sinli kaflı efendim sövmek saymak olmaz ağzımıza nasip olmamış bu yaşa geldik elhamdülillah bir tane ağzımızdan çıkmamış nefakum turkullil Kur'an ağızlarınız Kur'an yollarıdır la ilahe illallah diyorsun Allah diyorsun ayet okuyorsun bu ağızdan nasıl sen pis pis müsteçen tenasül huzurlarının adını söyleyerekten millete sövüyorsun ya lüstumanlar bunu yapamaz. Ve la ta'anen. İnsanları yaramaz sözlerle kötüleyici olamaz. Tan, tenkit yani. Şiş şöyle bu için şöyle yapma bunu böyle yapmazsa sadece düşünce. Ya kardeşim iyi yapıcı tenkit başkadır. Yıkıcı tenkit başka. Bu zaten konuşma şeklinden de anlaşılır. İnsan birbirinin iyiliğini istediğini anladığı vakitte memnun olur. Beni tenkit ediyorlar. Yüzüme tenkit edenlere çok memnun oluyorum. Çok diyorlar, işte şunu şöyle yapma, bunu böyle yapma. Şöyle konuşuyorsun, böyle ödüyorsun. Yani konuştuğum içerikten tenkit eden yok elhamdülillah. Yani yanlış konuştun diyen yok. Elhamdülillah ayet, hadis konuştuğumuz için e, yalan, yanlış konuşmam. Ama mesela üslüpten, şekilden, şundan, bundan falan söylüyorlar. Ben bunlardan efendim kendime bir ders çıkarıyorum. Hiçbir zaman için e, karşı tarafa kırıcı sözle cevap vermiyorum. Karışma bana, konuşma sen falan demiyorum. Amma ve lakin, e, tabi e, gelip de sen efendim e, Yahudistan cennete gitmeyecek diyorsun, böyle deme derse ya o zaman ben ona derim ki sen burada kimin tarafını tutuyorsun? Allah'ın tarafında mısın, şeytanın tarafında mısın? Sen ne, nereye çalışıyorsun sen, işin ne? Ha, o başka. Helala haram de, harama helal de. Yavruları cennete doldur. Bunu benden kimse talep etmesin. Bunu isteyemez mesela. Ama hızlı konuşuyorsun, yavaş konuş veyahut da konuşurken bazı kere işte efendim çok güldürüyorsun, az güldür. Efendim şunu yap, bunu yap, bir şeyler der adam. Bakıyorum adam iyi niyetle bana bir şey söylüyor. Ben bunları değerlendiririm. Ama tenkit, mümin tenkitçi olmaz. Ne demek tenkitçi? Yıkıcı, zedeleyici. Ve la Mümin la'an olmaz. La'an çok lanetçi bedduacı. Ağızları alıp, Allah belanı versin, Allah kafanı kırsın, Allah gözünü çıkartsın. Böyle bir kadınlarda da çok var. Cehenneme girdim, baktım ekseri ahalisi kadınlar dolmuş. Dediler, ya Resulallah, niçin kadınlar fazla cehennemde? Buyurdu ki, yüksirnel la'ane, lanet ve bedduayı çok yaparlar. Çocuğuna kızar, çocuğunun kafası kopsun, bacağı kopsun. Ondan sonra çocuğun kafası kopar, hastanede uğraş. Kendi gider, vah yavrum ağlamaya başlar. Nasıl olsa hastane masrafları adamdan çıkacak. E sen ne dua diyorsun da adam adam asraf açtın? dua diyor. ayak kırılsın, şöyle olsun, böyle olsun. Allah belanı versin. Yahu deme böyle, Allah belanı kaldırsın de. Allah belanı kaldırsın. Ağzını böyle, yani ben demeden duramıyorum diyorsan ağzını böyle şeyler alıştır. Allah cezanı vermesin yani versin mecbur diyeceksen vermesine alıştır madem ya da fuzuli laflara alıştır i̇şte, ölmüş kargalar gözüme olsun, yıkılmış duvar altında kalayım böyle bir laflar dersen bu da fuzuli kelam olur ama belanı versin cezanı versin ağzını kopartsın dilini çıkartsın gözünü çıkartsın bu olmaz ya bu olmaz ben lanetçi, bedduacı olarak gönderilmedim buyur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama adam zalimlik yapıyor, zalime lanet, beddua yapıt o başka. Ela zalimin. Allah'ın laneti zalimler üzerine olsun diyor Kur'an. Ela lanetullah Allah'ın laneti yalancılar üzerine olsun buyuruyor Allah Teala. Bunlar var. Ama sen efendim nefsani, şahsi, özel bir durumlardan sinirlendiğin için önüne gelene lanet ve beddua edersen lanet kalkar göğe doğru yükselir. Ondan sonra o lanet okunan kişinin üzerine doğru konmaya yönelir. Fakat orayı müstahak bulursa onun üzerine konar. Orayı müstahak bulmazsa ve illa racatill lanetu aleyh beddua ne yapar? Döner döner, beddua yapanın üstüne döner, çöker. O zaman da kendine beddua etmiş oluyorsun. Çünkü karşı taraf o bedduayı hak etmiş Olmayabilir. Ki ekseriyette de hak etmemiştir. وَلَا اَسْخَرُوا مُنَخ۪ي الْمُؤْمِنِ Mümin, mümin kardeşiyle dalga geçmez. İstihza yapmaz, alay etmez. فَاِنَّ اللّٰهَ لَا اُحُبُّ الْفُحْشَ وَالْمُتَفَحِّشِينَ Allah Teala fuhşu da, çirkin sözleri de, çirkin fiilleri de, davranışları da, çirkin konuşanları da, müstehcen, kötü, ağzı bozuk, Sövmek, saymak ile konuşanları da sevmez. Evet, evet. Allah bir adamı sevmedi mi daha? Kim severse sevsin ya. Düşün ki benim ağzım bozuk, ben kötü konuşuyorum, insanları kırıyorum, geçiriyorum, ağır konuşuyorum, tenkit ediyorum böyle bir Allah bunları sevmez. Ya ben Allah'ın sevmediği bir kul mu olayım ya? İlk iş tövbe etmek lazım. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki Mensupları Müslüman kütübalı viz 70 Seneten bir Müslümanla kim dalga geçerse alay ederse onun üzerine 70 sene sıralı günah yapmış günahı yazılır. Bu dalga geçmek kadar kötü bir şey yok. Lütfen ahlakımızı düzelleştirelim. Lütfen İslam ahlakıyla. Ne var ya? 70 senelik günah. Sen nerede zaten? Efendim bunun altından kalkacaksın. Şimdi burada bir mesele daha vardır. O da nedir? Kâfirlerin Müslümanlarla dalga geçmeleridir. Onlar da belalarını bulacaklar efendim. E, dolayısıyla Rabbim bu hususta da ne buyuruyor? Teâlâ innellezîne yecrumû kânû minellezîne âmenû yadhhakûn. Mücrimler, suçlular, münafıklar, kafirler inananlarla alay ederdiler dünyada. Ve idem yanlarından geçerken Bilal'in, Soyebin, Habbab'in, Salim'in rodiyallahun bunlar fakir sahabeler. Bunların yanından geçerken gözkas işareti yapardılar şuna bak. Hatta Ebu Hureyde falan gelirken de Bunafıklar nafıklar yezi umulu yeryüzünün kralları geliyor diye onlarla dalga geçerler. Sonra da Ebu Hureyde ne oldu vali oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra tabi halifeler döneminde ne yaptılar? İlim sahibi olan sahabeyi vali yaptı. Adam niye göre vali olacak? ayet hadis bilecek, helal-haram bilecek, fetva verecek, mahkeme kuracak, kadılık yapacak. E burada şimdi ağa paşa sökmez ki Ebu Hureyre en büyük alim olmuş. Ebu Hureyre vali oldu. Ebu Hureyre de tevazu yapmak için bir yere vali tayin edildi bütün oranın ağaları paşaları çıkmışlar tabi vali geliyor Emirül müminin tarafından evet. e, onu istikbalen karşılamaya o da mübarek bana kibir gelmesin diye e, sırtına odunları <gülüyor> almış boynu bükük vaziyette vilayete giriyor girerken de diyor ki efendim tariku, tariku. fakat cakubul hakim yol açın yol açın hakim geldi size kendiyle dalga geçiyor kendiyle dalga geçiyor yani kendini eziyor. Tevazu kazandırıyor kendini. E yeryüzünün kralları geldi. hakikaten de kral da oldular, valide oldular. Ya, ne yetkilere sahip oldu o sahabe sonra. Bütün fetihler olunca. Onun için Rabbim bunu onların yanından geçerken birbirine göz kaş işareti. Bu hiç iyi bir şey değil. Böyle şöyle kirpiklen, kaşlan şöyle. Yani bak şuna bak hakaret etmek. Beyden kalbu ilahli mukalbu fakir. Ailelerine döndükleri zaman eğlenerek dönerler. Ya bugün bir Müslümanla dalga geçtim. Bir gerici gördüm bugün. Bir yobaz, sakal çember, kafada sarık var sanki efendim kafası yarılmış sarmış. Ondan sonra bir çarşaflı gördüm bugün. Sıcağın ortasında 40 derece çicip siyah çarşaf. Böyle alay ediyorum döndüğü zaman başkalarıyla bunu paylaşıyorum. Ve deravhum kalu inha ula ila'allun Müslümanları gördükleri zaman bir de diyorlar bunlar yoldan çıkmış, sapıtmış diyorlar. Niye yoldan çıkmış? Bu sıcakta bu kadar giyinilir mi? Bu sapıtmış diyor. <gülüyor> Allah Allah. Kim sapıtmış ya? Bu sakal ne diyor ya bu sapıtmış diyor ya. Ve maursilu aleyhim hafizîn. Ya ben sizin Müslüman kullarımın başına Bekçimi yolladım da adamın sakalı şöyle misva böyle misva görüyor. Ulan bu ne diyor? Odunu ne soktun ağzına diyor. Ya o kardeşim Resulullah'ın sünneti. Sallallahu aleyhi ve sellem odun denir mi ya? Sensin odun be ya. Yani alay adamların işi gücü İslam'la, Müslümanla, sarıkla, cübbel, her şeyden alay Şeytan taşlar hacılar onlarla bir alay ediyorlar. Hani diyorlar burada şeytan diyor taşı taşa kondurdular, geliyorlar diyor. Bunlar diyor şeytan yok orada diyor, böyle bakmasın. Ya sana ne ya? Allah peygamber bana emretmiş, ben şeytanı görmeme Üzüm yok ki burada. Attım mı buna, bu vuruyor diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Görmeyenler mi ben bunu buraya atıyorum. Ya alay niye ediyorsun kardeşim? İşte böyle. Kendileri hiç o kadar batıl işler yaparlar. Hindistan'dan gelir bir tane, efendim ne diyorlar onlara? Yok o böyle oturuyor yakomu mudur yok önünde otururlar böyle böyle bir şeyler bunlar böyle bir şeyler yapıyorlar acayip işler ya ondan sonra bir şeyler düşünüyorlar bir şeyler biz rabıta yap dediğin zaman a sapıklara bak rabıta yapıyor lan ne rabıta yapıyor efendi hazretleri gibi Allah dostu kemalat sahibi veliyullah onunla kendin beraber düşünsen huzur gelir içine sen ne düşünüyorsun Hindistan'daki inekleri mi düşünüyorsun biz onları bekçi mi yolladık onların başına ya? Ne karışıyorlar Müslümanlara diyor Kur'an. فَالْيَوْمَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَارِ Ama bugün inananlar o kafirlere gülecek. İş değişti. Işte. Bugün ahiret günüdür diyor. Bugün inananlar o kafirlere gülecek. عَلَلَى رَا۪كِ يَنْفُرُونَ Tahtların üzerine kurulmuşlar. Cennetin, Firdevs cennetinde en âlâ makamdan böyle seyrediyorlar. Cehennemdekilerin yanmalarını. Hani nasılmış? Kim sapıtmış diyorlar. Zaten cehennemdekiler kendi kendilerine laneti basıyorlar. Ya. Ve yevmel kıyameti yekfuru bazukum bi bazı ve el anu bazukum Kıyamet günü olduğu zaman ey kafirler birbirinize küfür edeceksiniz, Birbirinizi reddedeceksiniz. Şirk yolunda birbirinize destek çıkmıştınız. Şimdi birbirinizi tanımayacaksınız ve birbirinize lanet edeceksiniz. Sen diyeceksin Allah belanı versin beni içki içittin. O diyecek Allah senin belanı versin et sen beni zinaya götürdün. Veyahut efendim sen beni kafir ettin. Böyle birbirinize lanet olacaksınız. Ebu Ceyl cehennemde ne diyecek? Kur'an-ı Kerim'de Ebu Ceyl'in cehennemde ne diyeceği bile yazılı ya. Estağfirullah. Ve kalû ma lena la nerâ Eşrar Ettegaznâhum Sikriyen Emzâgat anhumul Ebsâr İnne eb zâlike Le hakkun Tekâsumu ehlin Cehennemde şimdi Ebu Ceylebul hep durmuşlar bakıyorlar ya dünyada biz Bayağı şerli kötü saydığımız Bilal, Suhaib bunları göremiyoruz burada ya bunlar cehennemde değil mi? Hz. Bilal'i cehennemde arıyor niye? Fakir diye ya diyor cennet olsa bile diyor fakirler nasıl girecek? zannediyor dünyadaki her şey parayla adam anlamıyor gavur kafası cehennemde oturmuş diyorlar ki ya adam yanarken bile bırakmıyor gavurluğu işte diyor ki biz diyor dünyada şerli sayıyorduk bu adamlar nerede bunlar ya? Hadi biz düştük buraya. Bunlar nerede? Ya biz onlarla dalga geçtik, alay ettik, hakır gördük. Şimdi bunlar yoksa burada değilse o zaman tam yandık diyorlar biz. Rezil olduk. Ya da diyorlar bazıları belki de onlar da buradadır da biz görmüyoruz. Çok geniş yer. Cehennem ehlinin böyle atışmaları haktır. Bunlar olacaktır diyor Allah Teala. Adamı adam yere koymuyorsun. Allah cennetinin en üstün makamına koyar. Resulullah sallallahu aleyhi ve komşusu olmuş fakir sahabi. Sen Karun olmuşsun cehennemin, dibini boylamışsın. Bak bugün inananlar o kafirlere görecek. tahttan üzerine kurulmuşlar, öyle bakacaklar. Evet. Özellikle cehennemin alevleri onları yukarı doğru kaldıracak, ağzına doğru yaklaştıracak. Şimdi tam cehennemin ağzına doğru gelirken acaba bir hamle yapıp da dışarı atlayabilir. Pota gibi düşün, pota. Tam kenardan yukarı doğru atlayabilir miyim diye hesap yaparken, cennetle cehennem arasından pencere perde açılıyor. Kâbul Ahbar Hazretleri buyuruyor ki, cennet ehliyle cehennem ehli arasında pencereler olacak. Canlı yayın. Canlı, naklen. Adam istersecek ya şu Ebu Ceylin durumunu görmek istiyorum dese, cennetten hemen... Pencere açılacak bir de bakacak nasıl bağırıyor. İstediğin gavuru cehennemde anında göreceksin, anında görüntü var. Pencereler açılacak. La ishaurojul minelil cennet yan zura ila adu minel nar <gülüyor> illa. Cennet elinden bir adam, cehennem elindeki bir düşmanını görmek istediği zaman, ona gülmek istediği zaman Allah izin verecek. Hemen bir pencere açılacak bakacak. Gördün mü diyecek. Nasılmış diyecek. Var mıymış diyecek. Cehennem var mıymış? Allah var mıymış ahiret? Efes şehrun hadi amen tem la Büyü müymüş bu? Rüya mıymış? Böyle diyecek. Hatta birisi Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? "Talla in kit tele Sen inananlardan mısın? Öldükten sonra dirileceğin için ona göre mi hareket edenlerden? Yazık sana, vah sana" diyormuş. Eski ümmetlerden. Mevlana buyuruyor cehennemde ya Rabbi diyecek. Kale helen tum muttaliun. Ya arkadaşlar konuşurlarken cennet eli aralan. Şu adamı bir görebilir miyiz? Ya dünyada bizden dalga geçiyordu. Ahirete inanıyorsunuz, hurafeciler diyordu bize. Fatala o anda perde açılacak. Fer a Bir de bakacak onu cehennemin ortasında görecek. Görür görmez galette Allah'a inkittelle dur Allah yemin olsun az kalsın sen beni de helak edecektin. Biraz şüpheye girseydim senin lafınla ben de şimdi seninle cehennemde senin yanında yanacaktım. Ve lev la nimeti rabbi lekuntümün el muhtari. Rabbimin İslam nimeti bana devam sebat vermiş, ayağımı kaydırmamış olması nimeti olmasaydı ben şimdi senin yanında yananlardan olmuştum. Sonra cennet eli onu görünce yandığını böyle bağırdığını her tarafı irin, leş akıyor cerahat olmuş, yüzde ateş aralarında cennetin kıymetini daha iyi bilecekler. E ve mana نحن بميتين الا متتنا الاولى ve mana نحن بمعذبين. Artık biz ölmeyeceğiz değil mi? Cennet eli birbiriye dönecekler. Biz artık tamam. Dünyada bir ölümdü, ilk ölüm onu da atlattık. Daha ölmek yok. Ebedi zevk var. Rabbim cümlemize nasip et. Amin. Hasan radıyallahu ta'ala rivayetle hadis-i şerifte Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnnel müsteziine bin nasi fi dunya Dünyada insanlarla alay edenler, dalga geçenler Tabii özellikle Müslümanlarla, fakirlerle يُفْتَعُ لِعَدِيمِ kıyameti الْكِيَامَةِ بَابٌ مِنَبَّابِ cenneti. Şimdi mahşerde daha cehenneme girmeden önce cennetin kapılarından bir kapı açılacak فَيُقَالُوا هَلُمَّ ve O adama denecek ki milletle alay eden, dalga geçen, herkese böyle göz kaşı işareti, hakir gören adam mahşerde duruyor cennetten bir kapı açacak Rabbim gel gel diyecek Adam da فَيَجِيُّ بِكَرْبِي وَغَمِّي zaten elli bin sene Mahşerde sıkışmış, tıkışmış, canı boğazına gelmiş, darlanmış, sıkıntılı, gamlı, kederli vaziyette tam cennetin kapısına doğru gelecek. Tam gelir gelmez kapı önüne kapanacak. Sen mi alay ederdin? Sana misliyle mukabele. Adam mahşerde elli bin sene geçmiş ya cennete ya cehenneme gidilmek üzere. Çok darlanmış bunalmış. Ölmek olsa bin kere ölmüştü mahşerin sıkıntısından bir kapı daha açılacak fevquhalu <gülüyor> helun gel gel denilecek melekler nidâ edecek fecihu bikerbi bütün sıkıntısı öfleye püfleye gelecek feydaca <gülüyor> gelir gelmez o kapı da önünde kapanacak yine giremeyecek fema <gülüyor> yazaluke o kadar kapı açılacak her açılan kapı tam hevesle gelince önünde kapanacak hatta innehu leytuul sonunda bir kapı açılacak fevquhalu <gülüyor> helun gel diye çağrılacak Fema'yi ettiğimin ya siz benimle alay ediyorsunuz herhalde diye. Artık kendisiyle dalga geçildiğini fark edecek de, ümidini kestiği için bir daha cennetin hangi kapısı açılsa gelmem diyecek. Ne rezil durum ya! Ne rezil durum ya! Müslümanlar, kimseyle alay etmeyelim. Kimseyle dalga geçmeyelim. Kimseye hakını görmeyelim. Evliya Allah'tan biri diyor ki köpekle alay etsem bir köpeğ hakaret edeceğim köpeği hakir görsem korkarım Allah beni köpeğe çevirecek diyor korkarım Allah beni köpeğe çevirecek yani kedidir, kirpidir faredir, domuz olsa hınzır olsa hakir görmeyelim ya Allah mahlukudur kardeşim haram, eti haram haram başka, yenmez içilmez ayrı bir şey ama bu ne biçim hayvanı, pis falan deme böyle birisi ne yaptı bir köpeği ayıpladı da ilk seyakabiy, pis ayvan, pisay, hoş falan yaptı Ayıp e de o, deni. Allah Teala'dan nida gel. Onu mu ayıpladın? Benim ayıpladım. Yaratan benim. Beyazıt Beyazıt Hazretleri müritlerinden gelirken bir köpek karşısına çıktı böyle durdu. Sultanül Arifin ariflerin padişahı o da durdu. Müritleri de onu Yoldan kaçıtmak istiyorlar köpek. ki efendi hazretleri büyük zat evliya bir köpek yolunu tıkamış olur mu? Böyle durdu durdu durdu. Murakabe hali üzere gözlerini yumdu. Kimse de bir şey anlatı yok. Köpek de duruyor o da duruyor. Sonra gözlerini açtı dedi. Bu köpek şimdi bana ne dedi biliyor musun? Onlar da merak ettiler. Dedi ki bana diyor ki seni ariflerin sultanı Evliyanın padişahı yapan Allah beni de bu kılığa soktu. Ne farkımız var? Yani seni o makama getiren beni de böyle yarattı. Ne yapıyor? Benim elimde ne var dedi. Görüyor musun? Arif-i Billah ne demek? Allah'ı bilen nasıl mana çıkarıyor? Gördüklerinden nasıl ibret alıyor? Bir köpekten ne ders çıkarıyor? Sen adam değilsen peygamberi görsen boş. Ama adamsan, köpekten vaaz alırsın. Men lem yekun fî Huda, meylül hüdâ feşûdû ve cehennemî lân feuhdûr <gülüyor> İmam-ı Rabbân. İnsanın içinde hidayet meyli, doğru yolu arayıp bulma derdi. Yok ise peygamberin yüzünü görse fayda vermez ona. Ebu ceyle verdi mi? Vermez. İnsan doğruyu bulmak isteyecek. Allah da onu hidayet edecek. İhtine sırâta müstakîm. Bizi dost doğru yola hidayat ile Fatiha okuyorsun beş vakit namazın. Her rekatında bir kere de tutturamadın mı? Bir kere de hedefe isabet aldıramadın mı? Dost doğru yolu bulsaydın kimseye hakaret etmezdin. Kimseyi ayıplamazdın. Kimseyi kınamazdın. Kimsenin boyunu şusunu busunu. Ayşe annemiz radıyallahu anh Efendimizin gel. bir kadın geçiyordu. Ayşe annemiz ne dedi? Kısa dedi. Kısa boyu dedi. Bizim her dakika dediğimiz, her dakika. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Sen onu gıybet ettin diye. E ya Resulallah, kısa değil mi? Uzun mu yani? Dedi ki, zaten uzun olsaydı da kısa deseydi, iftira atmış olurdu. O zaten kısa olduğu kısa dedin ama o onu duysaydı üzülür müydü? Üzülürdü, gıybet edin sen. Bu kadar bu işler hassas. Kul hakları bu kadar Önemli. Birbirinin hakkında konuşmak bu kadar mühim. Boy ya tamam da buna diyorum sana işte kel dedi adam kel olabilir ama sen kel dedin mi üzülür ya. Öyle olmaz. Rabbim onun için ne buyuruyor? وَلَا en اَنْفُسَكُمْ Kendinizi ayıplamayın. Kendinizi ayıplamayın ne demek? Birbirinizi ayıplamayın. Siz Müslümansınız. Müslümanlar kardeştir. Aynı elin parmaklar gibi. Ayağı ağrıyanın eli rahat durur mu? Başım ağrıyor, ayağım da uyuyor. Uyuyamaz ki. Ayak diyebilir mi ki bana ne baş ağrısı ağrısın ben ağrımıyorum. Müminlerin durumu kemethelil cesedil vahid meselül <gülüyor> müminin fi <durumu>, tevaaddîn ve terahümîn <gülüyor> Bukhari hadisinde. Müslümanların sevgisi, birbirine acıması neye benzer? Bir cesedin uzuvlarına benzer. Bir el kirlense, öbürü ona sen kirlendin bana ne temizle kendini der mi? Nasıl temizlice iki el birbirini temizliyor? İzdestek ya bir uzmu şikayetlense, gözü ağrısa, kulağı iltihap yapsa, dişi ağrısa, teda Teda lu sairu ve'l-humma. Ateşlendiği zaman sade başına ateşlenmiyor, bütün vücut. Halbuki iltihap nerede bir yerde. Mikrop bir yerde. Ama ne oluyor? Bütün vücudu ateş kaplıyor. Çünkü diyor bir uzuv bir mikroplandıysa, hastalandıysa diğer bütün uzuvlar birbirine diyor ki hadi uykusuz kalalım, sıtmalanalım, ateş masalsın hepimize. Neden? Birimize bir şey oldu diyor. Müslüman böyledir. Kendinizi ayıplamayın diyor. Halbuki insan kendini ayıplamaz. Ama Rabbim nereye işaret ediyor? Siz birsiniz, kardeşsiniz, aynı beden uzuvları gibisiniz. Adam der mi ki benim ayağım ne uzun? Adam der mi ki gözüm ne bozuk Kendini ayıplar mısın? Kardeşini ayıplama, kendini ayıplamış olursun bil el بِلْاَلْقَابِ Böyle kötü kötü lakaplar birbirinize takmayın Efendim Şimdi Lakap, mesela cübbeli Bu lakaptır ama lakap ismi geçer Ahmet desen kimse tanımaz, cübbeli desen herkes tanır Dolayısıyla lakap ismi geçer ama istenen lakap var, istenmeyen lakap var Bazısı bana diyor ya cübbeli diyoruz sana ama kusura bak. Ya niye kusura bakacağım cübbe? İyi bir şey. Ben ondan memnunum ben. Bir şey yok. Ama şimdi adama ayı şevket, bilmem inek hüsnü. Bu nedir ya? Adam bunu ister mi? Adam diyor ki ben isterim. E sen de nasıl bir adamsın kardeşim ya? E ben diyor hoşuma gidiyor. E nasıl hoşuna gidiyor? Yani sen, demiş ya, kendisine yapılan zulme ancak iki şey razı olur. Bir tanesi çivi, bir tanesi merkep. Çivinin kafasına vurusun da vurusun, gider içeri geri gelmez, bir şey yok. Öbüründe eşya ne yüklersen bir şey değil, yok. Yani sana şimdi adam ayı diyorsa sen niye razı oluyorsun buna? E böyle alışıldı şimdi, biz bundan sonra kuzu olamayız. Kardeşim, bu lakapları İslam yasaklamıştır. Ondan sonra adam kötülükler yapmış, sonra tövbe etmiş, Hakk'a dönmüş, geçmiş ameliyle onu ne yapmayacaksın, kınamayacaksın. Şimdi adam sarhoş niyazi. E şimdi adam tövbe etmiş, adam namaz kılığı yaptı, hala diyor o sarhoş. Ya sarhoş denmez, eskiden lakabı olmuş. Olmaz sarhoş. He? Tefeci, tüfeci neyse. Anladın mı? Faizci, ihtikarcı, mal stok etmiş, stokçu. Böyle adamların lakabı olabilir, fiili sıfatla olabilir ama dönüş yapıp tövbe edeni artık zaten evvelce de olmaz da hele tövbeden sonra işte demin dediğim gibi Ermeni, Yahudi gibi Müslüman olmuş adamın geçmişinden onu yargılamak, sorgulamak, ayıplamak, kınamak, tenkit etmek asla caiz değildir efendi. Lakaplarla atışmayın, birbirinize lakap takışmayın. iman İmandan sonra bir adam Müslüman olduktan sonra, Yahudiliği, Hristiyanlığı terk ettikten sonra adama böyle fasık adam, bozuk adam, ey münafık, ey kavur böyle şeyler demeniz ne kötü bir şeydir. Sakın. Resulullah ne buyurur sallallahu aleyhi ve sellem? Adama kafir dese Müslümana, adam kafir değilse kendi kafir olur. Adam münafık değilse kendi münafık olur. Ve inka'ne kema'kale. Adam hakikaten kafirse tamam, laf yerini bulur. Ve illa değilse Radjat bu kafirlik, münafıklık, fasıklık kendine döner. Onun için Rabbim istemiyor bunlarla efendim tembih olalım. Ve men lem yetub. tevbe edin, istiğfar edin. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. El Azîm'ellezî lâ ilâhe illâ El hayyul kayyûm ve çu böyle. Ya Rabbi'l âlemin. Afişteyin, tevbe edin ve bu zamana kadar ne yaptınız, yaptınız, şimdi tevbe edeceksiniz. Eğer tevbe etmezseniz, fevla gevmuz zalimun. İşte onlar zalimlerin, fasıkların, kendi canına kıyanların ta kendileridir. Bundan dolayı Müslümanlarla sövüşmeyin, dövüşmeyin, atışmayın arkalarından ırzlarını, haysiyetlerini namuslarını muhafaza edin bu zamana kadar yanlış işler yapıp birilerinin kalbini kırdınızsa kul hakkı geçti helallık talep edin Allah'tan da istiğfar edin mağfiret talep edin kim tövbe etmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridirler Allah bizi zalim olmaktan nefsimize zulmetmekten başkalarına da zulmetmekten muhafaza eylesin amin bugünkü derste bu idi efendim kardeşlerim. İnşallahü Rahman rahmetiyle her şeyi kaplamış olan Allahu Teala ve Teala Hazretleri bizlere de rahmetiyle ve lutfuyla muamele eylesin. Amin. Amin.